kut'a la fi min min al inna ma değerli kardeşlerim Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem birlikte bize Gecesi gündüz gibi aydınlık bir yol bırakmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bıraktığı yolun yani bizim tabi olmamız gereken yolun gecesi bile gündüz kadar aydınlıktır. Bu yolda hiç kapalı bir nokta yoktur. Bu yolda hiç karışık bir nokta yoktur. Bu yolda yanlışa sapmak bu yolda yürüdüğümüz sürece mümkün değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize kıyamet gününe kadar başımıza gelecek hadiseler, karşılaşacağımız durumlarla ilgili bilgi vermiştir. Yeter ki biz Allah'ın kitabını ve Resul'ün sünnetini okumayı iyi bilelim. Nefsi sıkıntılardan nasıl kurtulacağız? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu öğretmiştir. Mali sıkıntılardan nasıl kurtulacağız? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu öğretmiştir. Ailevi problemlerimizi nasıl tedavi edeceğiz? Allah ve Resulü bunu öğretmiştir. Ve kıyamete yakın bir dönemde oldukça fazlaca bir şekilde zuhur edecek fitneler karşısında ne yapacağımızı da bize öğretmiştir. İşte bugünkü konumuz kıyamete yakın zamanda zuhur edecek fitnelerle ilgili... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğretisine dair birkaç küçük nasihat edeceğim hutbe makamında sözü uzatmak güzel değildir. Değerli kardeşlerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadisi şerifinde benden sonra fitnelere uğrayacaksınız demiştir. Bundan dolayı İslam alimleri bu bölüme çok önem vermişler. Hadis kitaplarında Kitabul fiten diye baplar açmışlardır kitab Fitne Fiten'le ilgili bablardaki hadislere baktığınız zaman itikattan bahsetmez, amelden bahsetmez, namazdan bahsetmez, oruçtan bahsetmez, giyim kuşamdan bahsetmez, alışverişten bahsetmez. Peki hocam, bütün bunlardan bahsetmez de İslam alimleri niçin bu konu hakkında hadis toplamışlar? Çünkü oldukça önem vermişler. Müslümanların başına gelecek fitne ve, ve bu fitne esnasında ne yapacağız? Oldukça önem verdikleri için hem hadis kitaplarında Kitabul Fiten babı altında baplar açmışlar. Ayrıca Kitabul Melahim, Kitabul Fiten diye de kitaplar yazmışlar. Demek ki konu çok önemliymiş. İslam alimleri boş yere bir mesele üzerinde uzun uzun durmazlar. Demek ki konu çok önemliymiş. Değerli kardeşlerim, bu hadislerde gelen birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fitnenin her tarafa yayılacağını söylüyor. Fitnelerden bir tanesi de Müslümanın Müslüman'ı öldürmesidir diyor. Öyle ki şu nehir kadar kanlar akacak Müslüman Müslümanı öldürecek diyor. Ebuzer radıyallahu an o durumda ne yapayım ya Rasulullah ya Resulullah diyor. Resulullah kılıcını taşavur kır diyor. Sübhanallah. Müslüman Müslümanı öldürecek. Müslümanın Müslümandan can güvenliği dahi olmayacak. Her an evine gelip bir kılıç darbesiyle Müslümanın kılıcıyla öldürülme ihtimalin var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazırlık yap sen de saldır demiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka başka alternatiflerde bulunma bulun demiyor. Kılıcını taşa vur ve kır diyor. Ya Rasulullah evime kadar girerlerse diyor ridanı üstüne çek ki kılıç sana inerken korku duymayasın diyor. Subhanallah. Yani demek istiyor ki fitne çıktığı zaman o fitneye bulaşma. Kenarda dur, Allah'ın taktığına razı ol diyor. Kısaca bunu söylüyor kardeşler. Şey kısmına girmeyeceğim. Müslümanın kendi nefsini ölüme terk etmesi caiz midir, değil midir, hangi durumda caizdir? Buna girmeyeceğim. Bu konuya girmeyeceğim. İhtilaflı mesele. Hutbede de vermek istediğim mesaj bu değil. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kenara çekil diyor. Başka bir hadiste işte ayetin e, hutbenin başında okuduğum ayet Adem oğlunun Adem aleyhisselamın iki oğlu var ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Fellekun ke hayri Ademe? Adem'in iki oğlundan hayırlı olan gibi ol diyor. Adem'in iki oğlundan birisi Kabil birisi Habil. Kabil Habil'i öldürmeye kastetti. Habil dedi ki sen bana elini uzatırsan da ben sana elimi uzatmayacağım. Değerli kardeşlerim bugün yeryüzünde büyük bir fitne vardır. Şirk büyük bir fitnedir. Zina büyük bir fitnedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları da söylemiş. Adam öldürmek katil büyük bir fitnedir. Veba hastalığı bilinmeyen hastalıkların çıkması büyük bir fitnedir. Bu fitnenin en büyük sebebi nedir biliyor musunuz? Allah subhanehu ve teala buyuruyor. Kafirler birbirlerinin dostudur. Siz böyle yapmazsanız yeryüzünde fitne çıkar diyor. Yani siz de birbiriniz dost edinmezseniz yeryüzünde fitne çıkar. Değerli kardeşlerim, yeryüzündeki fitnelerin en büyük sebebi Müslümanın Müslüman'a dost edinmemesi, Müslüman'ın Müslüman'a düşman olmasıdır. Eğer yeryüzünde şu an zina hakim olmuşsa ayetle sabittir. Müslümanlar birbirleriyle vela hukuku içinde olmadıkları içindir. Eğer şu an zina yayılmışsa faiz yayılmışsa malın değeri kalmamışsa bilinmeyen hastalıklar bu topluma musallat olmuş ise ayetle sabittir. Bunun sebebi Müslümanların tefrika içinde olması ve fitne döneminde nasıl davranacaklarını bilememesidir işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadis-i şeriflerinde o gün diyor oturan ayakta olandan daha hayırlıdır o gün yürüyen koşandan daha hayırlıdır yani dur diyor hareket etme diyor bir başka hadis-i şerifte izel takal müslümanı bi seyfeyhima fel katil vel maktul finnar iki müslüman Kılıçlarıyla karşı karşıya geldiği zaman, ölen de öldüren de cehennemdedir diyor. Sahabe diyor, ya Tamam katil cehennemde de, maktul niye cehennemde? O onu öldürmeseydi, o onu öldürecekti diyor. Değerli kardeşlerim, Müslümandan fitne döneminde kılıç darbesi dahi inecek olsa, hareketsiz kalmamızı emreden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bundan daha aşağıda zararlı fiillerde ne emrederdi siz düşünün. Benim size nasihatim Adem'in iki oğlundan birisi gibi ol benim size nasihatim bana ya, ya hocam bugün en çok uyumamız gereken hadis nedir dersen ben size ki susan kazanır. Ben Samet'e neca ben Samet'e neca İnternet ortamına giriyorsunuz Müslümanlar sadece Müslümanları konuşuyor. Herhangi bir meclise gidiyorsunuz Müslümanlar sadece Müslümanları konuşuyor. Herhangi bir beldeden misafirler geliyor Müslümanlar sadece Müslümanları konuşuyor. Adam yurt dışından beni arıyor bir soru soruyor sorusuna cevap veriyorum bir iki muhabbetin üstünde hocam burada da şöyle Müslümanlar var şöyleler böyleler ya kardeşim yani te yurt dışındasın bana ne? nereye giderseniz birilerinin hakkında konuşulduğunu görüyorsunuz. Benim size nasihatim ben Samet'e Neca. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nasihatidir. Konuşan, susan kurtulur. Siz susun bir. iki konuşanlardan yüz çevir ve sebebini söyleyin. Hangi sebeple olursa olsun, hangi gerekçeyle olursa olsun, Müslümanlar kim olursa olsun, hangi Müslüman olursa olsun, günahkar, fasık, facir, ehli bidat. Hocam bidatlara karşı uyarmayacak mısınız? Bu dönemde uyarmayacaksınız. Hocam fasıkların fıskına karşı insanlar uyarmayacak mıyız? Hayır, bu dönemde susacaksınız. Gidin kişinin kendisine oturun, nasihatinizi edin. Tutarsa tutar, tutmasa yüz çevirirsiniz. Benim size ikinci nasihatim, babanız bile olsa Kardeşiniz bile olsa, eşiniz bile olsa, aileniz bile olsa, en sevdikleriniz bile olsa bu fitneye odun atanlar, atanlardan yüz çevirin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana saldırılırsa kılıcını kır diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kılıç darbesi ineceği zaman korkacak olursan ridanın kafayın üzerine ört diyor. Ya şimdi bizim halimizi görse. O bizim aklımızda böyle dedi biz de onun hakkında böyle diyeceğiz. Subhanallah. Ya bizim halimizi görse. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu haldeyken şu mescitte bize imamlık yapar mıydı? Bir düşünün. Bir düşünün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akşam akşam namazını kılmak için bizim evimizi ziyaret eder miydi? Bir düşünün biz bu haldeyken dilimiz sadece Müslümanların etiyle zehirlenmişken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim evimizi ziyaret eder miydi? Bizi dost edinir miydi? Bizimle Bedir'e çıkar mıydı? Bizimle Uğud'a çıkar mıydı? Bir düşünün kardeşler tefekkür edin derim. Başka ne yapacağız? Kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadar hiçbiriniz temiz değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yalancı dedi. Bir günden bir güne ben yalancı değilim demedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sahir, sihirbaz dendi. Bir günden bir güne ben sihirbaz değilim demedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kahin, mecnun dendi. Bir günden bir güne ben kahin değilim, ben mecnun değilim demedi. Ben bir beşerim Rabbimin vahyini size vahy ediyorum dedi. Bitti. O halde tevhid davasından vazgeçirmeyeceğiz. Nefsimizin müdafasını dahi tevhid davasının önüne geçirmeyeceğiz. Birileri bizim konuştuğumuzu duyduğu zaman sadece tevhid konuştuğumuzu duyacak. Birileri bizim kelam ettiğimizi duyduğu zaman sadece tevhidten bahsettiğimizi duyacak. Dilimiz tevhidten bahsedecek, elimiz tevhidten bahsedecek, amellerimiz tevhidten bahsedecek. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yaptı. Tevhid davasının önüne kendi nefsinin savunmasını bile geçirmedi. Bu üç. 4. 3'e eklemeyin. Biraz daha ekleyeyim inşallah. Hiçbirimiz şimdi aklıma geldi. Hiçbirimiz Meryem Aleyhisselam kadar saf ve temiz değiliz. Hiçbirimiz kadar Meryem, hiçbirimiz Meryem Aleyhisselam kadar pak değiliz. O hamile olarak kavminin karşısına geldiğinde iffetli, namuslu bir kadın Ya şey şeyen şey feriye Ey Meryem sen ne kadar kötü bir şey yaptın dediler. Ey Harun'un kız kardeşi senin baban böyle değildi, annem böyle değildi, sen neler yaptın dediler. Hiçbirimiz onun kadar pak, hiçbirimiz onun kadar saf değiliz. Allah subhanehu teala ona eğer bir beşerle karşılaşırsan sadece sus, ben oruç adadım, sus, susma orucu adadım de dedi. Değerli kardeşlerim nefis müdafaasının iki şeyden ben sizi sakındırırım. Bir, Müslümanlar hakkında konuşmak size hiçbir fayda sağlamayacak. Çünkü siz ne kadar konuşursanız konuşun, karşıdaki insan, konuştuğunuz insan, aklı selim ise, kalbi selim ise, takva ve ihlas üzere hareket ediyorsa sizi dinlemez. Sizi dinliyorsa, sizi dinliyorsa kalbinde hastalık vardır. Kalbinde kesinlikle ama kesinlikle hastalık vardır. Kalbi hastalıklı bir insan ise işe yaramaz. Bundan dolayı hiç kimse bir Müslüman hakkında konuşarak birilerini ondan uzaklaştıracak, onun etrafını dağıtacak, onun çevresini boşaltacak bunu zannetmesin. Evet bunu yapar. Bir Müslüman alimin, bir Müslüman cemaatin etrafında yüz kişi vardır. Bir fasık gelir, bir dili bozuk hasit gelir. Müslüman hakkında, hoca hakkında veya Müslümanlar hakkında konuşur. Onun etrafını dağıtır. Dağıttıkları kalbi hastalıklı kimselerdir. Aklı selim, kalbi selim bunlara itibar etmez bu bir. iki, kendinizi savunmayı hiç uğraşmayın. Çünkü kalbi hastalıklı olan kimseler siz ne söylerseniz söyleyin itimat etmeyecektir. Vallahi bugüne kadar hakkında konuşulan o kadar çok kişi duydum ki onlara hiç zarar vermedi vallahi bugüne kadar nefsini müdafaa eden çok kişi gördüm ki müdafası onlara fayda vermedi tekrar ediyorum vallahi bugüne kadar hakkında olumlu ya da olumsuz doğru veya yanlış iyi veya kötü iyi veya kötü hayırlı veya şerli konuşulan o kadar çok kimse duydum ki yapılan konuşmalar ona hiç zarar vermedi Kendi nefsini müdafaa eden, kendi nefsine çıkıp ben şöyle yapmadım, bu bana iftiradır, bunlar şöyle diyor diyen o kadar çok kişi duydum ki, o kadar çok kişi gördüm ki müdafaları da fayda etmedi. O halde dört, size nasihat ediyorum, faydasız işlerden uzak dur. Ne insanlar hakkında konuşun ne de kendi nefsinizi teskiye etmeye kalkmayın. Yusuf Aleyhisselam gibi yapın. Ben nefsimi teskiye etmiyorum. Nefis ancak ancak kötülüğü emreder diyor. Değerli kardeşlerim, inşallah önümüzdeki hafta bu kısaya devam edeceğim. Bugün özellikle nasihat etmek istediğim husus fitnelerden uzak durun. En büyük fitne dil fitnesidir. Dil fitnesinin vermiş olduğu dil fitnesiyle yapılan en büyük zarar ise kim olursa olsun, nerede olursa olsun Müslümanlar hakkında konuşmaktır. Ne zaman bir Müslümanı, bir Müslüman hakkında konuşmamayı nasihat et, ettiyse, nasihatime uymayan Müslümanın bir müddet sonra yoldan apaçık bir şekilde yoldan çıktığına şahit oldum. Ne zaman ki Müslümanın etini yiyenleri, ağızlarından Müslümanın etinin salyaları akanları görsem bir müddet sonra yoldan çıktıklarını gördüm. Bu da benim size son nasihatim. Hak yolda sebat etmek istiyorsanız, ayaklarınızın tevhid ve menhet üzerinde, sahih menhet üzerinde sabit kalmasını istiyorsanız, benim size nasihatim, dilinize tutun kardeşler. Velhamdülillah Rabbil Aleyküm. ve Vessalatu vesselamu ala nebiyyillah. Değerli kardeşlerim, Adem Aleyhisselam'ın iki oğlunun kıssasında oldukça önemli bir nokta var. Abi kardeşi öldürüyor. Birisi diğerini öldürüyor veya kardeş abisini öldürüyor. Neden dolayı biliyor musunuz? Kalbi hastalıktan dolayı bu kalbi hastalık hasettir. Kalbi hastalık nedir? Bu hasettir. Bir Müslüman kardeşi olan, öz kardeşi olan diğer Müslümanı öldürüyor. Sebebi de kalbindeki hastalıktır. Değerli kardeşlerim, Müslümanların arasındaki problemlerin tek sebebi var, kalbi hastalıklardır. Siz hiç itibar etmeyin. İki Müslüman arasında bir problem varsa, iki Müslüman arasında bir problem varsa, diğeri işte o şöyle yaptı, böyle yaptı, şöyle yaptı diyorsa, kesinlikle ama kesinlikle kalbi hastalıklı olduğu için onu söylüyoruz. Müslümanlar arasındaki problemin, Müslümanlar arasındaki sıkıntının, Müslümanlar arasındaki sorunun en temel sebebi kalp hastalığıdır. Çünkü kalp öyle bir noktaya getirir ki seni kardeşini öldürecek noktaya getirir. Kalp seni öyle bir noktaya getirir ki sen kendi öz kardeşini dahi öldürürsün. Kalbi hastalıklarımızı tedavi etmek sizin kalbi hastalıklarımızı düzeltmek, sizin ıslah etmek sizin müslümanın müslümanla fitne yaşamaması mümkün değildir. Allah Subhanahu ve Teala onlara ilim geldikten sonra onlar aralarındaki kıskançlık sebebiyle birbirlerine düştüler diyor. İşte bu kıskançlık da bir kalp hastalığıdır. Kibir bir kalp hastalığıdır. Dünya sevgisi bir kalp hastalığıdır. Ve birçok kalp hastalıkları vardır. Ne zaman nerede bir Müslüman gördüysen, bir başkasından ayrılan, bir başkasına buğz eden, getirdiği şeylerin tamamı kalbinin hastalıklı olmasından dolayıdır. Bundan dolayı birinci nasihatim kardeşler, kalp hastalıklarınızı tedavi edin bu bir. İkinci söyleyeceğim kardeşler, Allah Subhane ve Teala Adem Aleyhisselam'ın oğullarının kıssasında, İkisi de kurban adıyor Allah'a yaklaşmak için. Allah subhanahu birinin kurbanını kabul ediyor, diğerinin kurbanını kabul etmiyor. Biri diğerini suçluyor kurbanı kabul edilmedi diye. Kendi nefsini suçlamıyor. Diğer kardeşini suçluyor. Halbuki onun bir şeyi yok ki. Kabul eden Allah kabul etmeyen Allah. Yani demem o ki İlmi veren Allah sana vermedi bana verdiyse benim suçum ne? Malı veren Allah sana verdi de bana vermediyse senin suçun ne? Kardeşler Allah'ın vergisinden dolayı insanlar hakkında su izinden bulunmayın. Allah'ın vergisinden dolayı insanlar hakkında Kötü düşüncelere girmeyin. Yoksa bu sizin kardeşinizi öldürmenize yol açar diyoruz. Velhamdülillah Rabbil Alemin. Namaz için saftalım inşallah.